Merhaba, dünyada 362 şehirde yolcu taşımaya başladıktan sonra Türkiye'de ilk Trambüs seferleri Malatya'da ilk yolcularını taşımaya başladı bile. Trambüslerin seferlere alınması nedeniyle Maşti arkasında yapılan Trambüs Bakım Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Trambus sisteminin çevre dostu bir yatırım olduğunu kaydederek çevreye karbon monoksit salımını olmayan çevre dostu bir yatırım, bir diğer özelliği de çok avantajlı bir yatırım. Kendisi 7-8 yıl içerisinde amorti ediyor. Çünkü %75 enerji tasarrufu sağlıyor. Şu anda kullandığımız dizel araçlarla kıyasladığımız zaman %75 daha az yakıt sarf ediyor. Güvenirliği açısından duruş kalkışları daha seri, daha güvenli. Tırmanma gücü bütün toplu taşıma araçlarına göre daha güçlü bir çekiş gücüne ve tırmanma gücüne sahip. İnanıyorum ki Türkiye'deki birçok şehir artık bundan sonra Trambüs uygulamasına geçecek. Bunun ilkini yapıyor olmamız bize ayrı bir mutluluk veriyor diye konuştu. Dersim merkeze bağlı Kocakoç köylüleri köy yakınlarında özel bir firmanın açmak istediği taş ocağına karşı eylem yaptı. Merkeze 10 kilometre mesafede Kocakoç köyü sınırları içerisinde bulunan Sinan Pahkaresi yakınlarında özel bir şirket tarafından açılmak istenen taş ocağına tepki gösteren köylüler iş makinelerinin önünde oturma eylemi yaparak basın açıklaması yaptı. Pahkaresi yakınlarındaki ormanlık alan içinde taş ocağının açılması için özel şirket tarafından gönderilen araçlar şantiye kurmaya çalıştı durumu haber alan Koca Köç köylüleri hızla iş makinelerinin yanına giderek çalışmalarını engelledi ve iş makinelerinin önüne geçti. Uzun süre iş makinelerinin önünde oturma eylemi yapan köyler daha sonra bir basın açıklaması yaptı. Komutanın bir söylemine karşı köylüler de biz dava açtık, dava bitmeden bu taş ocağı açılamaz diyerek iş makineleri gitmeden alanı terk etmeyeceklerini söylediler. Yapılan görüşmelerden sonra firma yetkililerinin talimatıyla iş makineleri bölgeden çekildikten sonra vatandaşlar da bölgeden ayrıldı. Köylere yakın bir mesafede yapılmak istenen taş ocağı tesliyle köylerin ve canlıların tehlike altına gireceğini anlatan Sinan Yıldırım ise ''Biz bu topraklarda yaşıyoruz. Kazanç uğruna bazı insanlar gelip köyümüzde taş ocağı kuruyor. Taş ocağının kurulacağı yerlerde atalarımızın mezarları var. Biz buna müsaade etmeyeceğiz.'' dedi. Jandarma ekipleriyle bir süre tartışan köylüler daha sonra dağıldı. Bolu'nun Mudurna ilçesine bağlı Yenice Şıhlar köyünde daha önce yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen şimdi tekrar taş ocağı yapılıyor. Şirketin taş ocağının yapımına başlayacağına dair duyurusu Bolu valiliğinde askıya çıkarıldı. Köylüler karara itiraz için imza kampanyası başlattı. Kent meydanında stand açarak Bolu halkından destek isteyen köylüler sosyal medya üzerinden de duyuru yaparak kampanyalarına destek istedi. Türkiye'nin ilk çevre etkinlikleri sitesi olan Çevreci Etkinlikler, geride bıraktığı iki yılı bir etkinlikle kutluyor. Etkinlik 14 Mart 2015 Cumartesi günü Yapan Endüstri Merkezi ev sahipliğinde çevre sorunlarını çözümler buluşması adıyla gerçekleştirecek gıda, tarım, alternatif ekonomi, deniz, sulak alanlar, yeşil alanlar Karın tahribatı, ulaşım, enerji, iklim değişikliği ve çevre politikaları alanında çözüm önerileri paylaşılacak. Sonrasında ise çevre sorunlarına medyanın bakış ve çözüm önerileri adlı panel gerçekleştirilecek. Ayrıca umut ve çözüm önerisi barındıran filmlerin yer aldığı sürdürülebilir Yaşam TV'den film gösteriminin de yer alacağı etkinliğin çağrı metni. Çevreci etkinlikler klasik anlamda bir web sitesinden öte birey, öğrenci ve iş dünyası arasındaki köprülerin çevre odağında ...güçlenmesi için çeşitli projeler hayata geçiyor. İki yılda geride bıraktıktan farklı alanlarda çalışmalar yürüten dostlarımızla sürekli temas halindeydik. Uzmanlığımız çevre etkinlikleri olunca birinci yılımızda Slow Food fikir sahibi damaklar, Yeryüzü Derneği, İstanbul Permakültür Kollektifi ve Buğday Derneği'nin katılımıyla Halka Sanat Projesi'nde gerçekleştireceğimiz çevreci etkinliklerimizin birinci yılını ne kadar etkiniz adlı etkinlik sonrasında şimdi ikinci yılımızda da bir etkinlik gerçekleştirelim dedik. Giderek artan tahribatın yaşantımızdaki sonucu olarak gıda, tarım, ekonomi, deniz, sulak alanlar, yeşil alanlar, ulaşım, enerji ve politika gibi alanlarda sorunlarla karşı karşıya geldik gelmeye de devam ediyoruz. Peki bu kötüye gidişin karşısında ne veya neler yapmalı? Etkinlik programına çevrecietkinlikler.com adresinden ulaşabilirsiniz. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.